Ali Erköse, Armağan Boran, Cavit Deringöl, Aydın Varol, Baki Kemancı, Bertan Üsküdarlı, Ömer Şaturoğlu, Ümit Gürelman, Barbaros Erköse, Rüşte Eriç, Sadınak Süt ve Güngör Hoşses'in sazları eşliğinde Alaaddin Yavaşça'dan Hicaz makamında şarkılar dinlediniz.